Sağlıklı hale geldi elhamdülillah. Sesim, sesim iyi elhamdülillah ama soluğumuz bakalım ne <gülüyor> Anadolu'ya evet. gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Çanakkale'ye gittiniz. Çanakkale en son İlahiyat Fakültesi'ne gitti. Güzel bir program olmuştur inşallah. Çok program güzel buldum. ilahiyatın orada bir kampüsü var hocam. Değil mi? İlahiyat kampüsü evet. İlahiyat güzel. kampüsü var. Bir iş adamı yaptırmış. Cumhurbaşkanımızın ee, tavsiyesiyle ben de orada bir program yaptım. Hakikaten muhteşem. Yanında bir cami var. Camisi de güzel, fakültede güzel. Ee, salon da güzel. Salon yani, da çok bir güzel. Bir kişilik salon her yerde yok. Yani. ya. Çok evet, çok değerli toplu e, bir salondu. Allah Ama hocam e, bir atasözü var ya, adam fakirin biri bir nal bulmuş, geriye bir şey kalmadı demiş. Evet. Bütün nal bir at kaldı. Bir diyorum. at kaldı demiş. Yani salonlar doluyor vesaire ama Allah ihlas arıyor bizden. Amenna, Biz, evet süreklilik o. arıyor. Yani inşallah. Onların da işte bu emeklerinizle inşallah, inşallah, i̇nşallah. böyle bir diğer insanlarımızın emekleriyle bunlar da oluşur inşallah. İnşallah. Yani i̇nşallah. Yani o gayret içinde olalım da. Necip Fazıl Üstad'ın merhumun Ektik ektik biçilecek, çoğu gitti, azı kaldı diye bir e, şiiri var. <gülüyor> İnşallah çoğu gidip azı kalmıştır. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Hocam e, bugün e, şimdi bu sohbetlerimizi malum sizin Mahdum e, Bey e, metne döktü, kağıda döktü. E, onları güzel de dökmüş... Bir kitap projesi var Erkam'ın Ve Sizin yayın Tahlil Yayın Evi'nin Bunları kitaplaştıralım Projesi var Ben Deniz'de şimdi o kağıda dökülen Metinleri şöyle bir okuyorum Yeniden bir gözden geçiriyorum Onlardan birisini Okurken Geçmişte böyle iman bahislerini değerlendirirken bir konuşmanıza rastladım. Bir değerlendirmenize rastladım. Dedim ki bunu biraz yeniden konuşalım. Yani biraz güncelleyelim. Kendi hayatlarımız açısından veya Müslümanların genel hayatı açısından güncelleyelim. Yeniden üstünde duralım diye düşündüm. Oradaki ifadeniz şu. Çok dikkatimi çekti. Diyorsunuz ki Ashab-ı kiramın bir Uhud sıkıntısı vardır. i̇bn Mesud radıyallahu anh diyor ki Biz Uhud gününe kadar kendimizi tam Müslüman zannederdik. O gün Allah imanımızı avucumuza koydu ve baktık ki bizim daha çok yol kat etmemiz lazım. Şimdi tam birebir ee, i̇bn Mesud'un sözleri ya, bu, bu mudur? Yok, yorum Yoksa öyle. yorumu yani Şöyle, sizin ifadenize hemen i̇bn Mesud <gülüyor> radıyallahu anh'ın sözünü tamamlayalım. <gülüyor> Seyyid Kutuptan da ilaveler var o cümlede çünkü. Evet. O diyor ki minküm men yureydü dünya ve minküm men yureydü evet. allah Teala buyuruyor. Sizden bir kısmınız dünyalık istiyordu oraya geldiğinizde. Evet. Bir kısmınız da ahiret istiyordu. Evet. Ayetinin tefsirinde e, diyor ki i̇bn Mesud radıyallahu anh e, Ashabın içinde bir dünyalık sorunu olduğunu o güne kadar ben zannetmiyordum diyor. O gün evet. anladık ki bizim daha... Bizim de gündemiz yani gün dünyalık uzlanmış. sorunu girebiliyor. Yani sonra da Seyyid Kutup işte ona güzel yorumlar yaptı. Avuçlarına koydu Allah dinlerini. Heh. Yani bir pratik olarak evet. gördüler ki... ...böyle Medine'deki gibi değilmiş... ...ben işte. de işte biraz... Hı. ...böyle özetleyerek... Yani ...kendi dilinizle konusu. anlattığınızı... ...hissettim zaten... ...şimdi... ...ashabın yaşadığı böyle bir his... ...zaman zaman... ...bu sohbetlerde... ...bunlara zaten gidip geliyoruz... ...temasta ediyoruz... ...yani... Biz yani iman tam Müslüman zannederdik. O gün Allah imanımızı avucumuza koydu. Evet. Yani biz bir imtihanla karşı karşıya kaldık. Bunu biraz açalım bence. Önce Uhud'u açalım biraz. Burada i̇bn Mesut Mesud radıyallahu anh'ın sözü ne anlama geliyordu Uhud ortamında? Oradan bize gelelim diye düşünüyorum. Bizim iman noktasında... Ee, ne tür imtihanlarla karşı karşıya kalabiliriz kalıyoruz Oralara gelelim diye düşünüyorum ee, Bir kere hocam Uhud ve Bedir Bu iki gün Uhud günü ve Bedir günü Kur'an-ı Kerim'in ayrıntıları denecek kadar açtığı konulardandır Kur'an'da yani, bir hayli anlatılıyor yani Ali İmran suresinde sayfalarca evet. gidiyor Evet. Enfal suresinde Bedir gidiyor e, belli ki Allah kıyamete kadar bunun ders olmasını istiyor. Evet. Kur'an'da bu sayfa sayfa geçtiğine Kur an göre. Kur'an kıyamete kadar önümüzde olduğuna göre. Yani namazı tarif etmiyor da bunları tarif ediyorlar. Evet. Evet. E, Enfal suresi Kur'an-ı Kerim'de bedirle ilgili. Evet. Surenin adı da bedirle alakalı zaten. Evet. Dolayısıyla e, ruh terbiyemiz, iç donanımımız açısından. Bu Bedir ve Uhud ciddi bir konu çok güzel ciddi evet. bir konu Ciddi olmayan yeri yok Kur'an-ı Kerim'in ama Çok canlı bunlar Evet Koyu renklerle Kur'an-ı Kerim önümüze koymuş ee, Dolayısıyla yani Çocuklarımıza biz iyi Müslüman yetiştirirken Huneyn'den bahsediyor değil mi? Huneyn'de Tevbe suresinde ya geniş mesela, canlı ödülüyor evet, mesela ya, evet. Bunların hikmetleri üzerinde durulması gerekiyor. O zaman özel dersler yapmalı çocuklarımı. Kesinlikle gibi. Evet, evet. Fil suresinden başlamalı ama. Evet. Fil, fil suresi. Ben hep garipsiyorum ve Allah'tan affımızı diliyorum. Çocuk kıssası gibi fil suresinin anlatılması abes bir şey. Evet. Fil suresi büyüklerin kıssasıdır. Koca fil Değil çocuğun mi? ne kıssası olacak? Yani, yani ruh, ruh dokumuzu inşa açın. Işte, mümin kimliğimiz bundan ortaya yani, çıkıyor. Evet, yani. Çok... Şimdi ...Uhud'da şöyle bir olay var. ...Uhud hicretin üçüncü senesinde, ikinci senesinde de bedir var. Evet. Bedir kazanılması e, insani şartlarda mümkün olmayan bir savaştı. 300 Müslümanlar ateş 314 kişi. Evet. Bin kişi de karşı taraf. Karşı taraf donanımlı, bu evet. taraf donanımsız. Yani üç kat büyük silahlı bir orduya silahsız çıkılmış... Evet. Dolayısıyla Uğud Bedir'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Duasından da anlaşılıyor Bunlar da helak olursa burada Diye Rab, başlayan diyor, evet. bir cümlesi var Efendimiz sallallahu evet, aleyhi ve sellemin Ben de o, o cümleden çok etkilenirim o Yani için. demek Efendimiz de e, Zahiri Görüntüden bir tür çekildi Tam o yani. duayı şey yapalım hocam Yani ha. şimdi yani, yani Burada e, helak olursa bu topluluk bunlar Sana ibadet eden kalmaz Kalmaz diyor. yeryüzünde diyor. yani Demek ki son çekirdekte gidiyor ya. Görüldü Bedir Orada uydu. değil mi Hazreti Ebu Bekir peygamberimize kalk diyor Allah sana yardım edecek edecektir. diyor. Tabii teselli evet. ediyor Ebu Bekir evet, teselli ediyor. Evet. Zor günlerin adamlarından biri Ebu Bekir. Evet. orada da zor günün adamıydı. Evet, evet. Radiyallahu anh. Radiyallahu. Şimdi ama buna rağmen melekler geldi. 3.000 bin melek geldi. Müşrikler perişan oldular. Şirkin başı ezildi. Evet. Ebu Cehil orada öldürüldü. Dolayısıyla Bedir umulmayan bir zaferdi. Buradan başlıyoruz şimdi Uhud'a. Evet. Müşrikler Bedir'den giderken... ...deyim yerindeyse düelloya davet ettiler Efendimiz'i. Seneye yine aynı gün var mısın gibi. Evet. Efendimiz Allahu aleyhi ve de onlara tamam buyurdu. Dolayısıyla tam bir yıl sonra... ...Şevval ayında... Bedir'in Bedir intikamı için Müşrikler geldiler evet. Bu sefer 3000 kişi geldiler Evet Şimdi Bedir'in intikamı için Uhud oldu Ama Biraz ashab-ı gençleri Bir yıl O Bedir'deki Büyük zaferin Sevinciyle yaşadılar Bu sevinç nereden kaynaklanıyor Resulullah başımızda aleyhissalatü vesselam biz nereye gitsek? Nereye gitsek 3000 bin melek gelip temizliyor müşrikleri. Evet. Böyle zahiren Zafer. söyleyen yok. Zafer gelir. Yani söyleyen yok böyle diliyle. Evet. Ama bu hissiyat var içeride. Evet. Bu hissiyat var. Münafıklar da yani iman içine yerleşmemiş olanlar da Medine toplumunda epey varlar. Evet. Şimdi münafıklar da e, hazır ganimet geliyor zaten. ...bizim de dosyaları kapatırız bu arada... Evet. ...diye bir umutla... ...onlar da Uğud'a gittiler. Uğud da hazırlıklar... ...başlarken baktılar ki... papuç pahalı biraz, işte öyle olacak gibi görünmüyor... ...kaçtı geri döndüler. Munafıklar evet. geri döndüler. Ama... ...minkum men yuridu dünya... ...ve minkum men yuridul akhira evet. ...sizden bir kısmınız... ...hala... Dünyayı, ...dünyalık işte. düşünüyordu ifadesinde... Zaferi kalabalığa bağlıyordunuz siz. Evet. Ee, Teala muhakkak bize yardım edecek zannediyordunuz. Gibi sebepler var. Yoksa ashab-ı kiram haşa... ...koltuk bekliyorlardı, zaferden sonra... ...meclis üyeliği bekliyorlardı filan. Bize ait kavramları ashab-ı kirama... ...ilave etmek yanlış yani. Yanlış, evet. O terbiye dışı bir hareket olur ama... ...onların çapında... ...o Bedir'deki... ...hazır kerepur zafer diyelim... ...onların... ...gözünde vardı demek evet. ...bunu allah Teala söylüyor... ...yani hazır bekliyordunuz zaferi... ...burada bu hazır bekleme... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...ya Medine'de kalalım... ...burada adamları boğarız biz... ...yani içeri şehir içinde dağıtalım adamları... E, ...ricasına... E, ...itiraz edip... ...ya gidelim adamları meydanda bir temizleyelim... ...gibi... E, ...itiraz bilhassa ashabın gençlerinden... Evet. ...olmasında bu mantık var işte... Evet. Nasıl olsa kazanacağız biz müzafferi. Bu, evet. bu nasıl olsa kazanacağız? Allahü Teala'nın bir kanunu ile ters düşüyordu. Sunnetullah diye bir kanun var. Yani Allah'a evet. yani. nedir o? İslam evet. <gülüyor> uçuk kabul edilecek. Afaki yöntemlerle değil, mucizelerle değil, sürekli gelen ve kafirlerin gözünde ürküntü oluşturacak ilahi yardımlarla değil beşeri rollerle kazanılacak zafer. Zafer evet. beşerinin rolüyle ya kazanılacak. bunu dikkate alacaksınız. Yani Allah'ın yardımı gelse bile, Siz, mucizeler olsa bile sizin planınızda o yardım değil, sizin çalışmanız olmalı. Çalışmanız olmalı. olmalı. Yardımı edecekse Allah edecek, Bedir'de edecek, o, o şey değil. Yani garant Yani Ordu tanziminde yüzde yetmişte ilahi yardım diye bir rol olmayacak. Olmayacak. Bedir'deki pozisyon buydu ama. Evet. Ama bunu beklemiyordu ashab-ı kiram. Böyle bir yardım beklemiyorlardı. Evet. Buna rağmen evet. o geldi... Uğut'ta orada, orada değil mi? Su kuyularının başını almak vesaire gibi bir takım proje yapıldı. <gülüyor> proje yapıldı. Teşheri evet. proje yapıldı. Ama Allah'ın yardımı maddi geldi. Maddi tedbir alındı. Evet. Yapacağını yaptı ashab-ı kiram. Evet. İş Allah'a kaldı. Evet. Uğut'ta ise iç duygularda Hepten Allah'a salma var. Evet. Beşeri plandan çok Allah'a salma mesela. Ordunun başı komutan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talimatına aykırı hareket var mesela. Evet. Bir iki noktada var sadece çıkarken değil orada da bu bekçilerle ilgili korumalarla ilgili tayin ettiği vazifede hata yapıldı. Evet. Tamam zannedildi. Tamam zannedildi. Halbuki görev süresi Uzun Dağdaki Ok konusunda Ok konu Tepedeki evet. e, okcular konusunda hata yapıldı. Her halükarda ya da diyelim ki gene tedbir alınmış ama e, ordunun bir kısmı e, bırakıp gidiyor değil mi? münafıklar e, geri dönüyor yani e, münafıklar zaten geri döndükten sonra bu plan yapılıyor ama yani Hı -hı. onlar çekiyor gidiyor bu kalan 700 küsür kişiyle, Son plan yapılıyor evet. Yine müşrikler kalabalık evet. Yine müşrikler kalabalık Bu Dolayısıyla ashabı kiramın Yüzde yüz üzerine düşeni Yapıp gerisini Allah'a havale etme Konusunda Bir ders görmeleri gerekiyordu Bu sünnetullah Sünnetullah hassasiyet. Siz beşer üzerinde proje yürütüyorsunuz evet. Allah sizi yardımıyla kuşatacak O, o Allah'ın işi Evet. onu yüzde filan e, güç hesabına katmayacaksın sen evet. yüzde yüz Allah yanımızda ama biz yüzde yüz beşeri plan yapacağız ya bugün de belki <gülüyor> hocam yani bir takım e, diyelim ki bir İslam ülkesinin dünya ile ilişkilerinde ya bu sünnetullah dikkate alınmalı mı güçler dengesi dikkate Mecdadımız alınmalı mı Osmanlı ecdadımız evet, evet. Osmanlı'yı katalım Osmanlı'yı kalan. yani donanmasını Macarlara yaptıran bir devlet haline gelince Köprülerini hani Mehmet Akif diyor ya çağır macar mühendisi sana köprü yapsın. O hale gelince Allah'ın müsamahası yok. Endülüs'te İslam devletimiz vardı. İç sürtüşmeler küçük mini krallıklara bölününce Allah affetmedi bu konuyu. Burada Kur'an okunuyor ezan okunuyor diye müşrikleri bir veba ile helak edip dokunmayın Endelüs İslam devletine demedi Allah'u Teala. Sekiz asırlık devlet yerle bir oldu. Sünnetullah. Sünnetullah bu. Neyse o yani. Sünnetullah ne bu hususta siz beşer planıyla çalışacaksınız. Evet. Allah'ın yardımını Allah dilediğinde gönderecek, hak ettiğine gönderecek. Allah'ın yardımı onun bileceği bir iş. Evet. Biz Allah'ın yardımı diye bir pay ayırmak yok çalışmada. Evet. Bütünümüz Allah'a aitiz. Allah dilediği kadar yüzde yüz yardım eder, dilerse yüzde on yardım eder. Biz onu hesap etme hakkına sahip değiliz. Evet da alınmış Allah'ın planını plus. bilmiyoruz da. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani. Yani istihkak var mı onu da bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Yani, bilmiyoruz, yani evet. hak ettik mi bu yardımı evet. bilmiyoruz. Evet. Yani zaferden önce e, dua ediliyor mesela. Evet. Bu dua kabul oldu mu olmadı mı? Bilmiyoruz. Sen duayı hak ettin mi bir defa evet. yani. Bu bir suistimal aslında. Evet. Asap bazında demeyelim de bizim bazımızda olduğunda din son anda can kurtaran gibi çağrılıyor. Allah Teala son anda Kadir gecelerinde ondan sonra asker uğurlarken filan çağrılması belki de vebal oluşturuyor. Neredeydi evet. bugüne kadar Allah'ın adı, şanı evet. gibi bir sonu da var. Yani <gülüyor> dedik ki ya, Uhud ve Bedir kıyamete kadar bizim için aslında bir ders. ders. Ve her gün bir Uhud yaşıyoruz. Evet. Her gün bir Bedir yaşıyoruz. Evet, işte aslında. aile evet. dünyamızda da Bedir var üstadım. Uhud'dun, o nasıl hocam onda <gülüyor> nasıl biliyor musunuz? Evet. Yani biz aslında olmayacak bir düzende bir aile kuruyoruz Allah'ın yardımıyla devam ediyor. Evet. Sonra suyedepe yapıyoruz Allah teala ya karşı yapılmayacak bir iş yapıyoruz uhud yaşıyoruz perişan oluyoruz. Ya, evet. Yani uhud filanca Hamza'nın şehit olduğu Radıyallahu Allah'a bir gün değil İslam'ın meydana çıktığı bir gündür. Siyasette de İslam meydana çıkıyor. Evet, Siyasette de Bedir oluyor Uhud oluyor evet. Dünyada ticarette oluyor İslam halkları arasında oluyor Yani Uhud Bir dağın eteğinin adı olabilir Ama eylem olarak Kur'an'ımız bunu kıyamete kadar Hayatımızın içinden bir parça gibi Algılamamızı istiyor Burada hocam şeye dönersek Bu a, Abdullah İbni Mesud'un e, O sözüne Dönersek yani ne oldu Uhud'da da yani biz e, imanımızı avucumuza almış. Yeniden bakma herhalde öyle anlıyor. O anlamda ben. yani. Ha, yeniden bakma ihtiyacı hissettik Uhud'la. O nedir? Abdullah na? ibn Mesud kim hocam? İlk yediden biri. Evet. Yani ilk Müslüman olan yedi kişiden, yedi kişiden biri. biri. Yedi kişiden biri. Evet. Dolayısıyla Uhud üçüncü yıl. On üç yılda Mekke'de. 16, yıl. 16 yıl. Demek Abdullah ibn-i Mesut radıyallahu anh diyelim ki aman bunu unutmayalım. 16 yıllık Müslüman o gün. Evet. Değil mi? 16 yıllık Müslüman. Yani yoğrulmuş. Ee, Resulullah, Resulullah Efendimizin elinde. O güne kadar inen ayetler onun ezberinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında. Kureyş'ten evet. Efendimizin Sevdiği ashabından Rahman suresini Ebu Cehil'e okuyan adam evet. Yani meziyetleri olan bir sahabi Ama o gün ne diyor Abdullah İbni Mesud Son nefesimizi vermediğimize göre iman eğitimi bitmemiş Meğer ki. Evet Yani o ne eğitimi biliyordu Müşriklere karşı Müdafaa Mek Mekke'de onu biliyordu ee, Gitti Uhud'da zafer tattı Ama riskli anların ...eğitimini almamıştı henüz. Bedir'de zafer tatlı. Bedir'de zaferi tatlı, Tadanlardan evet. biri. Evet. Ama... ...dostlarının yarısı, yani ordunun bir kısmı... Üç, ...dörtte biri hemen hemen... ...çekip gidiyor. Sıkışıyorsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...can tehlikesi ortaya çıkıyor. O pozisyonu görmemiştik biz diyor. Evet. Hep yani bireysel bir mücadele. Mekke'deki bireysel mücadeleydi. Çünkü Abdullah... İbn Mesud radıyallahu anı Ebu Ceyl'in karşısına çıkıp Rahman Suresi'ni okuyan birisi. O şey da onu tokatlamış. Küçük, ufak tefek bir ufak tefek. bir insan. O minyon tip mi diyorlar? Minyon, tip minyon diyor tipli ha? birisi e, yani. Ve okuyor büyük de darbe alıyor dedi. Darbe değil? alıyor. Evet. Kulağını patlatıyor. Evet. Mesela İbn Mesud'un e, radıyallahu an e, bireysel mücadelede e, kültürü var. Birikimi var. Meydan muharebesi birikimi yok. Evet. Halbuki İslam bireysel mücadelede de, meydan muharebesinde de, siyasette de, de her yerde İslam. Tam gördüğü ne hocam? Yani Abdullah İbni Mesud'un Uhud'da yani o kendi konumunu sorgulayan... Ayete, ayette dünyalık endişesi. Evet. O ayette bunu söylüyor zaten. ...sizden hala dünya isteyenler vardı diyor. Evet. Asab ı kiramdan haşa... ...hiçbiri böyle... hiçbir nakoz ahiret... kondurmak istemiyoruz. Yani değil ama onların da derdi biz dünyalık istiyoruz... ...bize beş dönüm yer ver değildi. Evet. Ama Uhud'da ne çıktı... ...Bedir'deki manzara neydi daha önce... ...Enfal ne demek... ...orada ganimetler üzerine kavga ettiler ama. Evet. O kavgadan sonra... ...geldiler... Ee... Beyuta okçular niye bıraktılar tepeyi? Ganimet toplanıyor. Ya tamam savaş bitti gidelim payımıza bakalım dediler. Minküm ben yürüdük dünya bu işte. Evet, evet. Yani sizden bir kısmınız hala dünya peşinde koşuyorsunuz. Evet. Halbuki İbn Mesud belki kendisi için değil. Belki oradaki Talha Radıyallahu anhu için değil mesela ama bütün cemaat onlar bir defa. Evet. Yani hala Ashab-ı Kiram'ın zaten tamamınız dünya istiyordunuz demiyor Allah Teala. Tabii. Bir kısmınız diyor. Evet, kümden, Ama burada bir incelik evet. var hocam. Bir kısmımız da olsa biz cemaatiz, ümmetiz. Onu yadırgıyor tabi. Yani, tabii yani içimizde, Abdullah İbni Mesud İçimizde böyle birileri evet. varsa hala cemaat yani eğitimimiz allah taala da yani bunu yani olmamalı diye o ayet değil mi? O anlama geliyor. Özü yani. bu hocam. Eğitim devam ediyor. Evet. Eğitim devam eğitim ediyor. Eğitim devam ediyor. O güne kadar mesela namaz eğitimi başlamış ve bitmişti. Evet. Oruçta Üçüncü evet. yılda vardı, bitmişti. E, dolayısıyla zekat ve haç yok hala. Evet. Ama e, bu iki eğitim bitmişti. Cemaat eğitimi, yüzde yüz Allah için yaşamak, ümmet olmak. Evet. Yani içimizden on tanesinin iyi olması yetmiyor. Hepimizin ahiret endeksli olması gerekiyor. Evet. Şuurunun verilme süreci henüz tamamlanmamıştı. Evet. Dolayısıyla i̇bn Mesud radıyallahu an Belki kendisini tevazuen buna katmıyor. Hepimiz yani ben iyiydim diye kendisini bir kenara koymuyor. Ama hepimiz hala bir endişe taşıyormuşuz meğer ki diyor. Yani Uğut onların cemaat eğitiminin siyaset açısından, meydan muharebesi açısından, mal riski açısından eğitimin hala devam ettiğini gösteriyor. Bu bugüne nasıl yansıyacak hocam? Yani şöyle de anlıyorum hocam. Yani sahabeyi Rabbimiz insan olarak, bütün zamanlarda e, örneği olabilecek insan olarak, e, değil mi öyle görüyor? E, yani e, ve ben sözümüzde şöyle eh, bir ilave evet. yapayım belki yardım edersi. Ashabı Kiram 23 yaşına kadar gelmiş bir çocuğu düşünün hocam. Doğduğu evet. günden itibaren 23 yaşına kadar. ...devam etmiş sürecin Allah Kur'an'da önümüze koyuyor. Önümüze koyuyor. 10 yaşında ne yapılıyor? 12 yaşında ne yapılıyor? Bir anne 23 yaşına kadar çocuğu nasıl getirir gibi adeta. Evet, evet. Yani ashab-ı o zaman mesela 16 yaşında bir delikanlıydı. İşte yani, Kur'an Kur Kur da eğitilen yapıyor. değil mi? Kur'an Kur onu ne yapıyor? Sene sene eğitimini, eğitimini gösteriyor bize. Gösteriyor. Yani Uhud'daki geldikleri süreçte meydana çıkma günleri eksikmiş demek ki. Evet. Peygamber Aleyhisselam'ın can tehlikesi yaşamasına neden oldular. Onların yüzünden oldu bu. Evet. E, Efendimiz Medine'de kalsaydı hiçbir şekilde can tehlikesi yaşamayacaktı. Evet. E, Uğut'ta ciddi Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam şaya bile çıktı öldürüldü Muhammed diye. Evet. Vesselam. Bu onların hatası yüzünden oldu. Evet. Ama bu bizim bugün istifade edeceğimiz bir şey işte. Evet. Nedir bu? bu bugüne nasıl tamam, yansıyacak? Bugüne nasıl yansıyacak? Ya, şimdi ben evet. geldim. Şeyh Efendi'ye intisap ettim evet. Beni kabul edin o da bana tevbe verdi Oturdum tarikata girdim Zikre başladım Haftalık derslere geliyorum ee, Söz dinliyorum Elhamdülillah cennetlik oldum Yanlış işte evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarikatındaydı ashabı ı kiram 16. senelerinde Allahü Teala hala sizden dünya isteyenler var dedi. Evet. Ben 16 yıl bir tarikatta dursam nefis terbiyem bitti anlamına bitti. gelmemeli evet. bu. Hı hı. Evet. Ya da Müslüman iş adamları derneği kurduk diyelim. Evet. 10 yıldır hep çalışıyoruz. Ayda bir de bir seminere bir hoca efendi çağırıyoruz. Bizi eğitiyor. Elhamdülillah bizim işimiz tamam. Düşünüldüğü an uhud kaybedilmiştir. Evet. Çünkü her ne kadar biz İslami duygularla kurduysak da iş adamı olarak belli terbiyeleri de aldıysak da, hoca efendiler bizi ikaz ediyorsa da, çift daldan hem dünyevi hem uhrevi eğitimimizi alıyorsak da, insan olduğumuz sürece, nabzımız atıyor atı olduğu sürece, ailemiz olduğu sürece, insanlarla bir arada oturduğumuz sürece bu eğitim bitmemeli. Her gün hayat yeni şeyler getiriyor. Eğitim yenilenmeli. Bedir'in ruhu bu hocam. Evet. Uhud'un da ruhu bu. Abdullah ibni Mesud'un da Büyük ihtimalle tabi asas maksadını kendisi bilir ama işaret ettiği şey ya biz Resulullah'ın adamları olarak aleyhissalatü vesselam dünya attık gitti kalbimizden dünya ile ilgili bir sorun kalmadı zannediyorduk diyor. Evet. Halbuki hala onların içinde bile dünyanın çengellerinden kurtulama varmış demek ki. Şey var hocam hani bir yine ayette yani ve tereküke ka ima bu Cuma, Cuma, Cuma, Cuma hutbesi okurken yani o da mesela bu da şeye işte benzer iyi. değil mi bu yani ganimet e, yani ganimet toplanıyor biz de ondan Payımızı alalım gibi bir... Bu, bu daha tehlikeli hocam. Medine'ye mal geliyor. E, bu mal toptancılar tarafından götürülecek. Pahalısı bize kalacak. Bu daha fena. Yani bu da... evet. Bu üstelik bir Uhud'dan sonra hocam. Uhud'dan Küba sonra. Küba suresi Uhud'dan sonra. Uhud'dan sonra ve peygamberimiz hutbedeyken. Değil mi? Hutbedeyken. Neden hocam? Dün Müslüman olan insan da var orada ama. Evet. Şimdi cemaat bir bütün olarak dünkü Müslümanı da barındırıyor 20 yıllık Ebubekir'le Kur barındırıyor Kur'an hocam bu, bundan da değil mi Kur'an'dan konuşuyoruz şimdi Kur'an-ı Kerim söylüyor ee, bunu. Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Bunu bildirmesi de Kur'an-ı Kerim'in yani böyle bir tarih hikayesi anlatmak anlamına gelmiyor yani. Haşa. Haşa. Iman bu, iman. Yani orada da ya böyle durumlar olabilir. İçinizde böyle zaaflar çıkabilir. Şimdi hocam. Evet. Şöyle bir örneklendirme yapalım. Haşa biz kiması abi kiramla kıyas kim ama anlaşılsın evet, kendimiz mesele. Için anlaşılsın için. Anlaşılsın kendimiz için kendimiz ne alabiliriz diye konuşuyoruz. Şimdi hocam. mesela deniyor ki Suriye'de şu şu gruplar niye sataşıyorlar? Hani biz Müslümanız da Müslüman Müslüman'a nasıl silah sıkıyor? Evet. Şimdi bir dakika kardeşim. Yani bu Müslüman deyince bir buçuk milyar insanı bir isim altında topluyoruz biz. Evet. Ama geçen sene bir gazetedeki bir yazdan etkilenip Müslüman olup Müslüman diye bilinen biri de var burada. Evet. Burada e, 20 senedir Müslüman olan da var. Kuran ezber bilen bilmeyen Kur'an okuyabilen okuyamayan Yani Suriye dediğin 20 milyon 20 bin çeşit fırka var Burada evet. bunların hepsine toptan Müslüman deniyor Dünya nasıl çorağı var Ekili arazisi var e, Dereleri var okyanusları var Hepsine toptan dünya deniyor İslam ümmeti Dendiğinde de cahili. ...psikriyatik hastası... ...olgun, iyi insanı... ...hepimize toptan Müslüman deniyor. Evet. Şimdi bu cuma hutbesinde Efendimiz'i bırakanlar... ...Ebu Bekirler değildir Tabii ki Bir hafta önce Müslüman olan bedeviydi. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip... ...Muhammed dışarı gelsene diyenler var. Evet. E onlar herhalde Mekke'den gelen... ...Kureyş'teki Efendimiz'e can vermiş adamlar değil. Değildi. Taif'ten dağdan inmiş... ...öbür gün gelmiş Efendimiz'e... ...Müslüman olunca aynı kategoride anılıyor... Evet. ...değil mi? Gelip Efendimizin ridasını sıkıp boğazını yaralayacak kadar sıkan adam olmadı mı? Yani orada... ...Ashab-ı kiramın... ...dünkü çocuğu denecek adam onlar... Evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yanında yıllarca eğitim gören Nesilden değil, değil o evet. bu, bu farkı çok ciddi bir şekilde Tefrik etmek Dikkati lazım, lazım. Aksi takdirde evet. Sanki bizim bu konuşmalarımızda da o hata ortaya çıkar Yani sanki Ashab-ı kiram cuma hutbesi okurken Efendimiz'i bıraktı Cumanın farzını bilen bilmeyen adam var Gelip mescitte e, idrarını Boşaltacak dürücü de cahil insan vardı Değil mi? Evet, evet. Yani bu şu anlama geliyor eğer ashapla bugünü kıyaslayacak ümmet içinde eskisiyle yenisinin cahiliyle aleminin psikiyatrik hastasıyla mütekamil bir insanın her çeşit insanın bulunduğu toplumun adı ümmettir. O günde oydu. Bedire gidince Talha radıyallahu Allah'ın Efendimizi dağda savunması var Uhud'da mesela evet. yani dillere destan ya yani. Efendimiz Allah'ın selim'in gözünden yaşlar akıttı yani o samimiyet evet. Efendimizin yanağındaki e, batmış olan demir parçasını dişiyle çektiği söylenir evet, evet. ya bu bu kadar olur yani bir e, Talha'nın bulunduğu bir yerde mümkün ben dünyadaki o hala dünyalı istiyoruz diyenlerden biri Talha değil mesela Değildir, değil mi? Evet. ama Anarken Allah hepsini anıyor. Evet. Çünkü ümmet bu. Evet. Dolayısıyla Uhud bütün artılarıyla eksileriyle ümmetin hatırasıdır. Evet. Ashab-ı kiramın hatırasıdır. Ashab-ı kiram çıkıp daha sonra biz müdafaamızı tam yaptık. Bu adamlar ihmal etti diye bir grubu ayırmadılar. Biz oyuz. Onlarda biziz dediler. Bu da enteresan. Tabi, Bu da enteresan. E, bir As muhasebe asla olmadı. Evet. evet. Mesela Bedir'de ayet indi. Yeselunek alen fa kullen fa'lillahi ve'r-resul fettakullah ve's'uzat beynekum. Allah'tan korkun çabuk barışın. Buyurdu Allah Teala. E, Ebu Bekir buna dahil değildi ama. Evet. Yani Ebu Bekir radıyallahu an Zaten canıydı Efendimizin Canına koymuş Ama vatanda. ayet hepsine hitap etti evet. Onlar da sizi yüzünüzden oldu bu Görmesin sizi gözüm diyen olmadı onlara diyen olmadı. Niye evet. ümmet olmak ne demek Acıyla tatlıyı bir arada Hı yaşamak de Münafıkları demek. bile Onları e, bile dışlamadılar e, Niye yani. dağıtma vazifesi yok Ümmetin evet. Acıyı da hatayı da bağrına basıp Allah'ın razı olacağı Yolun sonuna kadar yürümektir Ümmet olmak demek Evet Şimdi biz şöyle diyebilir miyiz? Suriye'de bu gafreti yapanlar zaten bizim yeni katılmış dışımızdakiler. Şu fırkadan bu fırka. Hayır. Bunu diyemeyiz. Biz ümmetiz. Madem la ilahe illallah Muhammedur Resulullah beraber dedik, onların hatasına bağrımıza basacağız. Vu asli zate beynukum düzeltmeye çalışacağız aramızı. Aramızı düzeltmeye çalışacağız. Yoksa Uhud'da yani can veren Hamza da mı buna dahil? Musab da mı buna Ya yani Musab da mı dünyalık istiyordu? Canını koymuş ortaya. Yani. Ne canı hocam evet. ya Musab? Ne canı ya? Canlar evet. ötesini koydu evet, yani. Evet. Ya. Her şeyini koydu. Elinde dünya olsaydı oraya paspas olarak serecekti o dünyayı yani. Evet, yani evet. Bir canı vardı bir verdi. Yüz canı olsa herhalde yüz kere şey verecekti ona. Dolayısıyla uğuttan hmm. bugüne çıkacak en büyük ders iki şeydir hocam. Bir... Bu ümmetin eksisi artısı hep bir arada devam edecek. Evet. Başında peygamber aleyhisselam vardı. Uhud sorunu yaşandı. Bu nefis terbiyesi kıyamete kadar devam edecek. Bu hiçbir zaman bir tarikata girmekle bir vakfa mesela İslam'ı yüceltme vakfı kurduk. Evet. 20 kişi. Tamam bundan sonra bu vakıf mensupları olarak biz yüce İslam'ın yüce üyeleri miyiz? Yok böyle bir şey kardeşim. O gün eğitim düzeyimiz arttı bizim sadece. Daha fazla eğitim göreceğiz çünkü bir de vakıf kurduk üstelik. Evet. Yani filan yere intisap etmek bu sorunu kaldırmıyor. Bilakis riski büyütüyor. Yani sen sıradan camiye giden bir Müslüman olsan İslam'a daha az dert olurdun. ...büyük bir vakfın... ...büyük bir tarikatın... ...büyük bir oluşumun müntesibiysen... ...senin alnın hiç leke kaldırmıyor bu sefer... Evet. ...daha fazla İslam'a hizmet edeceksin... ...ev eğitimini daha fazla devam ettireceksin... ...yani i̇bn Mesud'un... ...ikazından radıyallahu anh bu anlaşılıyor... ...bir, bu birinci düzey... ...Uhud'un bugüne yansıyanı... ...ikincisi Uhud'a yansıyan... ...bugüne en, yansıyan... ...yani Uhud'dan bugüne... bugüne yansıyan, evet, Allah razı olsun... ...Uhud'dan bugüne yansıyan... İkinci boyutu hocam, e, Uhud'u o acıya rağmen, mesela o okçu müminler, evet. çoğu da şehit oldu. Hiçbir haber yok ki bize intikal etmiş, mesela o e, Uhud'daki Ömer'ler, Ebu Bekir'ler, radıyallahu anhum cemiyen, Ali'ler. Ya onların hatası yüzünden oldu diye bir kınama yapmamışlar. Madem ümmetiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adamlarıyız biz. Evet. İyilik yapanımız, kötü yapanımız, hepimiz Allah'a saldık işimizi. Rabbim hepimizin mağfiret buyursun. Adeta o hatayı biz yaptık kabul ettiler. Evet. Yani hiç siz bir makale okudunuz mu mesela? E, ya onun filanca oradaki okçunun hatasıydı bu. Biz masumuz diyen bir iç savunma. Duydunuz mu hiç Uhud'u Uhud haberle? Şu ara evet. duyamazsınız öyle bir haber yok. Yok haber yani, yani Hatasını da Güzel hareketini de ümmet olarak topluca savundular. Dolayısıyla Uhud'dan bize bu ders çıkmalı. Mesela Uhud'dan sonra ashab-ı suçlular yargılansın diye bir şikayette bulunmadılar. Bulunmadılar. Halbuki evet. suçlu belli ortada değil mi? Evet. Bir, Efendimiz'i oraya yanlış sevk edenler. Evet. Yani burada kalalıma karşı itiraz edenler birinci suçlu. Evet. Hiçbir kelime onlara söylenmedi. Evet. Hiçbir kelime. Ama son kararı peygamberimiz veriyor. Yani o tarz şeyler olsa bile yani e, hatta yani acaba geriye dönsek mi? Ya Resulullah içimize sinmediyse ne geriye, diyor ama e, ne diyor? Diyor. "Bir kere zırh giydim." diyor. Zırh giyen bir peygamber onu çıkarmaz diyor. Yani son kararı gene şimdi, peygamberimize ait yani. Şimdi bugüne ait bir hatıramız, bir notumuz olması lazım. Bugün öyle bir şey olduğunda o lider yirmi defa tenkit ediliyor. Niye Tabii. niye kararını değiştirdin diyor. Evet. Ama hiçbir daha o gündeme gelmedi. Evet. Bağına bastı herkes bunu. Tabii doğru. Sonra mesela orada okçuların yaptığı hata. Bağına bastı herkes. Evet. Ümmetiz biz. Evet. Bunlar hain değiller. Hainler çekti gitti zaten. Bunlar hain değil. Bizden bunlar. Evet. Ee, kardeşlerimiz böyle bir yanlış yaptılar. Biz yaptık bunu bitti. Evet. Bugüne taşımamız gereken Uhud terbiyesi bu hocam. Evet. Bunu biz böyle yapamıyoruz. Kazara mesela beraber sizinle biz Ankara'ya gitsek. Ben desem ki E5'i güzergah olarak kullanalım. Ee, ...siz de tamam... ...yok tem kullanalım deseniz... ...ben ishal E5 kullanalım... ...E5'ten gitsek trafikte tıkansak. tıkansak... ...ne olur abi abi... ...hemen derim ki ya hocam niye... ...bizi E5'ten ısrar ettiniz falan... <gülüyor> ...ya hocam... <gülüyor> ...şeye gerek yok özür bu ya. ya... ...siz demezsiniz... Ama, ama denir yani hattırsınız yani evet. bu otobüs böyle gitsek otobüs evet. yolculuğu böyle olur otobüste 50 tane ses çıkar mesela yani yolculuktan trafikten daha büyük bir sorun yaşıyoruz değil mi evet. onun için insanlar ne abi nereden gidersen git bana sorma diyorlar evet. neden evet. sonunda tartışma çıkacak ama abi gram öyle yapmadılar evet. acıyı bağırlarına bastılar evet bu bizim hepimizin dedi kaderimiz böyleydi dediler bir dahakine bunu yapmamaya çalıştılar evet Mesela bir daha Efendimizin hiçbir hareketine itirazdan olmadı ama. Evet. Şuraya gidelim ya Resulallah demediler. Uhud iyi bir ders oldu. Ders Bu iki noktası Uhud'un çok önemli. Ama hocam ben vaktimiz bitmeden bir kere daha burada işaret etmiştik zannediyorum. Bir noktaya işaret etmek istiyorum. Uhud Hamza'nın ve Musab'ın ve diğer yetmiş sehabinin şehit olmasıyla Allah hepsine razı olsun ve şefaatlerine bizi nail etsin, Bir faciadır ama mağlubiyet değildir hocam. Yani o da mağlup olmadı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zayiat çok oldu. Evet. Çünkü mağlubiyet nedir? O günkü savaş literatüründe ganimetleri bırakıyorsun, sürüp götürüyorlar hocam, Yaşadığı şehri sen unutmayın. Şey de zannediyorum bu Hudeybiye'de Ebu Cendel müşriklere e, verilince peygamberimizin orada bir sözü var. İslam mağlup olmaz diye. Yani e, hem bir kardeşini müşriklere teslim ediyorsun ama ona rağmen İslam'ın mağlup olmayacağını teslim, ifade ediyorsun. Yani Allah'a itimat bu. Evet. evet Uhud da o açıdan yani ama onu hatırladım. Uhud da bir kere müşrikleri rahatlatan tek şey oldu. Yetmiş bizden Bedir'de gitti, sizden de gitti, denkleştik, denkleştik dedi. Denkleştik dedi. Ama Ömer bunu susturdu evet. radıyallahu Allah. ...nasıl denkleşiyoruz dedi... ...sizinkiler çukura düştü... ...bizinkiler cennete, cennete gitti, gitti dedi... Sizin evet. Mevla'nız yok... ...bizim Mevla'mız var dedi... Ya, evet. ...yani manevi olarak Ömer mağlup olmamış o gün demek ki... Evet. ...dolayısıyla gençlere... ...Uhud hezimeti diye bir şey söylemek yanlış hocam... Tabii ...Uhud'da hezimet yok. Yok. hezimet yok... ...Zayiat var... Evet. ...Musab değerli... ...Hamza değerli... Tabii, tabii. Yani, ...o yetmiş sahabi bunlar... Yani, ...her birisi... Bu, ...Efendimizin yara alması çok evet, üzücü. Çok. ...orada hatalar yapılması... Üzü, üzücü oldu. Ama Uhud'dan hemen ertesi gün müşrikler Medine'nin şu kadar kilometre uzağına kadar kovalandılar. Kaçarak Doğru. gitti müşrikler. Doğru, kaçarak. Hamra Hulaset denen yere. Yani müşriklerin kaçtığı yerde Uhud'da mağlubiyet oldu denmez. Tabii ki. Evet. Bunun için Uhud'u zayiatı büyük bir savaş diye evet, düzeltmek evet. lazım. Tabii, hakikaten insanın içinde bütün zamanlarda bir Hazreti Hamza şehadeti bir Musab radıyallahu anh. ağlatıyor evet. ayrı bir konu. Evet. Musab yatağında da şehit olsaydı. Hamza evinde de olsa ağlatacaktı bizi tabii. gene. Gene ağlatacaktı ha, gene, ayrı tabii. bir konu. Çünkü hocam Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz Ali İmran suresinde. Uğdu o meydandan taşıyor Kur'an-ı Kerim Medine'ye getiriyor. Evet. Medine'de yüzde yüz bakıyoruz gibi cemaat eğitimi. Mümin eğitimine dönüşüyor. Mesela Uhud'da siz Allah için yanlış şeyler düşünüyordunuz diyor. Cahiliye mantığıyla düşünüyordunuz diyor. Evet. Yani bir taifeniz... Ne demek Allah için yanlış yani şeyler... Yani Uhud'da Muhammed öldü diye müşrikler bir dedikodu çıkarıyorlar ya. Evet. Efendimiz bir koyduk bir yere gizliyor ashab kiram... Onlar da Muhammed, Muhammed diye bağırıyorlar. Yani cevap versin Efendimiz, nerede olduğunu anlasınlar, oraya ok atacaklar. Evet. Ashab-ı da stratejik olarak susuyorlar, Efendimiz de susuyor. Cevap gelmeyince müşrikler de öldü Muhammed diyorlar. Evet. O öldüye de cevap vermiyor ashab-ı kiram. Evet. Yer belli etmemek için, ya yani ışık yapıp çadırı göstermemek için bir strateji uygulanır ya. Eskiden karartma diye bir şey olurdu savaş evet, evet. günlerinde. Karartma yapıyorlar diyelim. ...bunun üzerine ashab kiramdan bir kısmı ağlamaya başlıyor. Eyvah peygamberimiz öldü ne yapacağız biz dinimiz dağıldı. Evet. Da, da, yani çekirdek fidan dönemindeydik biz gibi evet. düşünüyorlar. Bir kısmı da e, ashab-ı kiramdan öldüyse biz de dava suhuruna ölürüz diyor gidiyorlar. Evet. Onlar evet. bir kısmı e, Enes ibn-i isimli sahabi de madem öldü ben de o dava için ölürüm niye Ölümün. oturayım burada diyor. Biz niye yaşayalım diyor. E, bu bu bu mantık, bir mantığı da ağlamaya başlıyor. Eyvah diyorlar. Allah Teala onları siz cahiliye mantığıyla düşünüyordunuz diyor. Çünkü cahiliye mantığında ne var? Lider gitti mi kabile gitti. Evet. Halbuki din Muhammed'in dini değil ki Allah'ın Allah dini. Allah'ın dini. Siz evet. ne düşünmeliydiniz? Allah mağlup olur mu ya? Ya. Muhammed evet. ayetin devamında ne buyuruyor? Ee, Muhammed sadece bir peygamber. Evet. Siz o öldüğünde Bırakıp gidecek, Ölür ya öldürülürse bırakıp gidecek misiniz bırakıp siz? Geri, geri, gerisin, yani siz Allah'ın adamlarıydınız, Muhammed'in adamları değildiniz bugünkü Türkçe ile. Evet, e, evet. Bunun mesela bu bir eğitim olarak Uhud sayesinde getiriliyor önümüze. Evet. Bu bu şekilde bir on ders Uhud'dan çıkarılabiliyor ki o dersler yakalanmadığı zaman hep Uhud faciası yaşıyoruz zaten evet, biz. Evet. Hep Uhud hezimeti yaşıyoruz. ...halbuki o dersleri yakalayabilse... ...ümmeti Muhammed... ...çok şey elde edeceğiz... ...yani gençlik eğitiminde, ya yetiştirilmesinde... Işte, de... ...siyeri böyle okumak siyeri, lazım... ...siyeri böyle okumak böyle lazım... Okumak lazım. <Gülüyor> ...siyerin Uhud bölümüne gelince... ...Arimran suresinden okumak evet. lazım... ...Bedir bölümüne gelince... ...Enfal, Enfal suresinden suresinde. okumak lazım... ...ama insanlar hocam şimdi... işte Hamza nasıl şehit oldu... ...Musat nasıl şehit oldu... ...Efendimiz saklanırken ne yaptı... ...hep böyle filmvari konular... Eğitim varı değil de e, Sanaryo konuları daha yani, cazip oluyor. Ben de şey dedim hocam. Siyer yani İslam'ın hayat haline gelme mücadelesi. Değil mi? Evet. Yani Resulullah Efendimizin önderliğinde e, İslam nasıl hayat haline gelir? Yani Mekke'de nelerle karşılaşılır? O nasıl aşılır? Medine'de nelerle karşılaşılır? O nasıl aşınır? aşılır Aşılır. Hocam isterseniz böyle bir dipnot gibi bir cümle evet. koyalım. İki alimimiz Ramazan-ı Buti ve Muhammed Gazali, Allah ikisine de rahmet eylesin, yerleri nur olsun. ikisinin de yazdığı fıkus Sira isimli evet. bir kitaba, Siret'i onlardan okumak lazım hocam. Evet. Yani Siret'in incelikleri kitabın özü bu. Ramazan Buti'ninki daha meşhur Türkiye'de, evet. bu ilk yazılan zaten. Ama Muhammed Gazali'ninki de güzel. Ahmet Kazari daha perspektifi geniş birisi. Evet. Yani Sîreti hocam tarih boyutuyla okumak bir ibadet değil, bir katkısı da yok aslında. Evet. Yani teselli ediyor, gidiyor. ...zaten bazen yani savaşlara indirgeniyor ve o savaşlarda işte kaç kişi katıldı, kimin elinde ne silahlar vardı, sonuç ne oldu? Böyle bitiyor. Halbuki her savaşta O da oyalıyor bu sefer. Evet. O da oyalıyor. Evet. Halbuki Uhud muhteşem bir ders. Evet. Yani İbn Mesud gibi bir sahabi için ilk yedikleri birisi için her biri. Olmayacak. Hocam her biri. Her biri. Şeyin evet. öyle bir e, Ali Murat Daryalın Peygamberimizin savaşlarının psikolojik arka planı diye. Ha, o biraz ağır hocam. Evet. Yani daha doğrusu yani, çok bir e, çalışmalardan birisi. Ha, öyle akademik ifade, akademik ustup evet. kullanıyor. Ben ona dikkat et. Akademik ustup kullanıyor. Ee, belki bizim dinleyicilerimiz açısından birinci dereceden yarar olmaz ama eee ki Allah rahmet Fıkıf eylesin. Eee her seviyeden insana hitap evet, ediyor evet. Her seviyeye hitap ediyor Ama her halükarda onu diyelim Değil mi hocam siyer e, tarih, değildir. tarih değildir Kendimizi Ollamadır. eğitmek için evet, okumamız lazım Siret eğitimdir evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini Eğitim olarak okumak Her lazım. olayda değil mi her olayda Bugün nasıl bir ders çıkarabiliriz Sonuçta da peygamberimizin Hayatında yaşanan ee, bir şey değil mi hocam? İslam'ın hayat haline gelme mücadelesi. Şimdi ben şöyle bir benzetme yapayım. Belki anlama yardım ederiz. Dinimiz Allah-u Teala'nın dini, şeriatı dolayısıyla ilahidir. Yani evet. beşeri değil dinimiz. Evet. Siret o ilahi dinin beşere yansımış şeklidir. Evet, evet. Peygamber bile olsan, lil alemin de olsan, işte çocuğun ölüyor. Beşer planında her şeyi beşer yaşıyorsun. Beşer nasıl yaşarın? En canlı örneği. Zaten öyle yani peygamberin beşer içinden seçilmesi de o hikmet emedi. o hikmet bina. Ya yani bir görelim diye. Bunu evet. bilhassa ee, siretten zikrettik de hocam. Yani bunu zikretmeden olmuyor bu sefer. E, bir miktarda menkibeler de var siirette. Bunlardan da uzak durmak lazım. Evet. Mesela Mağarada örümcek hikayesi aslı yok. Evet. Şairimsi bir ifade bu. Yani olur muydu? Billahi on kat olurdu. Evet, Allah yani, o, e, her Allah şeyle korur, korur yani. Amenna. Peygamberini koruyacaksa gözün yani içine bakarak da korur. İnsanlar yani 10 içine... dakikada 10 dakikada örümcek oraya a vurar mı? Balık a bile örer. Evet. Yani Allah dilerse yapar. İki dakikada örüm güvercin yumurtlar mı? Saniyesinde yumurtlar. Evet. Yani buna, bir, buna bunu konuşmaya evet, gerek yok. yok orada. Ama dinimizle ilgili, itikatımızla ilgili, ahiretimizle ilgili şeyler olduğu için, evet. yani sırp o yüzden güvercin kutsanıyor mesela. Evet. Ya örümcek kutsanıyor. Evet. Ee, halbuki Kur'anımız örümceğin yuvasını en basit yuva olarak gösteriyor. Evet. Ve ee, o ayet var. Değil yani mi? dolayısıyla Efendimiz'in Sireti ona muhtaç değil. Evet. Zayıf da olsa böyle bir haber geliyorsa ona testimiz Bir sıkıntı yok evet. Zayıf olsun yani sayı olmasa bile Haber kaynaklarında Varit olduysa tamam evet. Ama sonradan e, Uydurulmuş olduğunu Veya edebi duygularla Anlatıldığını Söylediğimiz şeyler dikkat edecek. Bunlardan bir tanesi daha önce derslerde zikretmiştik Mesela Ömer Radıyullah'ın ...çocuğumu gömdüm de ben kendi çocuğumu gömdüm... Hmm. ...hani meşhur bir... Hazreti Hz. Ömer'e izafe edilir. Yok öyle bir şey kız mesela... Kız çocuğunu diri diri toprağa gömme kız olayı... Kız çocuğunun diri diri gömülmesi Kur'an'la sabit... Evet... Ya bunu yapıyordu Sibiyet. Mekke'li Yapıyorlar... Evet... Ömer de yapmış olabilir... Ama bilgimiz yok... Ömer de yapmış olabilir... Osman yapmış olabilir... Ali... Yok Ali cahile döneminde yaşamadı çocukken Müslüman oldu. Yani herhangi bir sahabeye izafe edilebilir bu. Ama bilgimiz yoksa bu konuda yanlış olur. İzafe etmek de yanlış olur. Mesela Ömer sert adamdı. Bu bilgiyle sabit. Evet. Ama kendi çocuğunu gömen bir adamdı yanlış bir bilgi bu. Evet. Yani bizzat kendi çocuğuna bunu uyguladığı yanlış. Ee, ne olur bundan? Ya gereksiz bilgilere muhtaç değil dinimiz evet, evet. yani yeterli gerekli bilgi var bu açıdan bir, yani de bir şey iş, bu mesela kız çocuğunu diri diri toprağa gömme işi isimlendirilmemeli değil mi yani şu, sabit bir isim yok ortada. Bir şu isme izafe edilmemeli bu ne oluyor o zaman hocam Eğer böyle bir konu tıkanılırsa bir işte kadınların erkeklerin oturduğu bir mecliste böyle çarpıcı zumlanmış bir nokta ...özünü alıyor o konunun... Hı hı. ...halbuki bizim derdimiz... ...kız çocuğu... ...öyle ididen... ...sonra ne hale getirdi İslam... ...üç kız çocuğuna cennet vaat etti... Evet. ...bu ruhu yakalayıp... ...evlenirken... ...ailece ilk gece dua ediliyor yani... Hı hı. ...karı koca dua ediyorlar... ...oturup ellerini açıp... ...ya Rabbi... 3 tane kız çocuğu ver bize de sonra da istediğin kadar da erkek, erkek çocuğu ver diye <gülüyor> dua eden ana karı kocalar olsun ki peygamberimiz üç çocuğa cennet vaat ediyor. Evet. Bari bu üç çocuk sayesinde e, cennet cennetimizi kazanalım. Bulalım, üç evet. kız büyütme hedefi diye bir hedef ümmete koyalım. Hı hı, evet. Şimdi bunu yakalayamıyorsun. Niye? O Ömer... ...çocuğuna bir kürek kum attı... ...o arada kumlar ağzına daldı filan... ...duygusallık anında basıyor... ...ve kapatıyor bu konuyu... Evet. ...asıl dersi çıkarmamızı engelliyor... ...bu Uhud'da da böyle hocam... Evet. ...yani ben Hamza'nın... ...şehadeti, Musab'ın şehadeti... ...Talha Radıyallahu Anh'ın... ...Efendimizin huzurunda... ...o gösterdiği evet, fedakarlık... E ...ben şimdi siret çalışması yaparken... ...o noktalarda kapatıyorum kitabı hocam... ...yani bitiyor... Gözlerim görmüyor da bir şey. Öyle, Dillerken evet. de böyle. Doğru. Halbuki duygusallıktan çok bize ders lazım Veya hocam ikisi iç içe Olabilir Yani e, Tabi sahih şeylere dayanarak Menkıbeye e, ihtiyaç menkıbe yok değil de sahih şeylere Tabii, dayanarak Yani Hazreti Hamza'nın şehadetini de yaşayalım Yaşayalım Ama Uhud'daki dersleri de e, Çıkaralım Yani ikisi birlikte de olabilir bir şey Şöyle yani. yapalım o zaman madem onu <gülüyor> da yapacağız Hamza'nın, Musab'ın, Talha'nın Radıyallahu hanım hocam, hepsinin... O da işte yani yani diğer musabı yaşamak da bugün ...Uhud'dan alınacak derslerden birisi değil mi Ama hocam? Ama Musab'ı Yesrip'ten başlatmak Ya lazım. da Yesrip'ten, Yesrip'ten. Yesrip'ten. Yesrip Gençliğinden değil ya, mi? Ya. Gençliğinden Mekke'deki Habeşistan. o... Habeşistan. Evet. Musab Habeşistan demek hocam. Allah Allah. Habeşistan evet. demek. Akabe Bey Atı demek. Yani Sonra bir... Yesrip demek. Evet. Sonra da hiçbir ihaleye girmeden Uhud'da şehit olmak şehit demek. Şehit olmak İhale yani. de önemli Musab i̇şte hiçbir ihaleye yani. girmedi. Evet. evet. Hiçbir ihaleye evet. girmedi. Elhamdülillah. Burada hocam özellikle... Öyle çok e, az bir iki üç dakikalık bir süremiz kaldı yani, hocam. Şimdi bir noktayı tamamlayalım o zaman hocam. Yani biz e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud'unu konuşuyoruz. Oradaki duygusallıkları teyit geçemeyiz. Kur'an onlara işaret ediyor. Nasıl Efendimizin ağladığı yerde, mübarek kanının aktığı yerde biz duygusal olmayacağız da ne yapacağız? Ama... O bölümü bitirince şimdi Uhud'dan dersler diye bir fasıl açmak lazım. Evet, işte onu onu. He. Bu program aslında onun içindi, evet. E onu biz almaya bitiremeyeceğimiz çalıştık, için, evet. işte Fıqus siyaramadığımız, alamayacağımız. Ama çalış. kesinlikle ...Ali İmran Suresinin ayetleri dillenmedikçe Uhud yoktur. Evet. Uhud yoktur. Çünkü İbni Mesud Radyo konuşturan şey ayettir. Minküm ben yuridul dünya, o minküm ben yuridul akhira. O zaman. Yani Resulullah Efendimiz'in Salallahu yanında sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişmiş ol, olana bile bu yani dünya ahiret de. tercihinde bir ikaz yapılıyor. yapılıyor. Bu bütün zamanlarda bizim için bir ikazdır. Siyasette, evet. ticarette, aile hayatında, eğitimde, vakıf çalışmasında, camide, her yerde. Yani biz cami kurduk mesela. Mümkün dünya mümkün ben yürüyeceğim Bir kısmınız dünyalık, bir kısmınız ahiret istiyordu. Camiye de yansır hocam. Ya, evet. yani cami yaptırıyorsun kapısına benim adım yazılacak diyorsun. Buyur işte. Dünya'yı mı istiyorsun, ahireti mi bu cami niye, niye yaptırıyorsun ki camiye? Çok yakın bir zamanda e, bir yerde namaz kılmak, bir yolculuğa gidiyorduk, namaz kılmak için bir yerde durduk. Beş altı kişi arabadan inince biz birisi karşıladı bizim köy yeri ama evet. ee, selam verdik aleyküm selam ee, namaz kılmaya geldik de. Allah kabul etsin dedik abdestliye doğru gidiyoruz döndü adam efendiler dedi bu caminin dernek başkanıyım... biz yaptırdık burayı dedi <gülüyor> <gülüyor> yani soran yok eden evet, yok evet. <gülüyor> şimdi yani insan da öyle bir zaf bulunuyor hocam ee, ama hocam Bedire gitmiş sahabiler. Uğut görmüş sahabilerde bu bulunabiliyor oluyorsa evet. e bizde niye bulunmasın hocam? Evet. Bu suç değil. Eğitimimiz sabah namazına Hı. kalkmak nasıl bir mücadele? Bunu telafi etmekte bir mücadeletişti. Yani o Hı. ayet sizi attık kulluktan demiyor ki. Tabii böyle bir risk var dikkat edin. Dikkat edin, edin, diyor. edin diyor. Dikkat evet. edin. Yani iç organlarınızda mikrobik bir sorun var. Dikkat edin. Evet. E bu bize de hitap. E bu her durumda ortaya çıkabilir. Tabi. Her durumda ortaya. Yani mesela siz hac yaptınız, umre yaptınız. E, %100 İstanbul'u terk edip umre yapabildiniz mi hocam? Ben şey demiştim hocam ilk hac yaptığımızda e, Havur sınır kapısında işte bekleşiyoruz orada girişler yapılıyor, karayoluyla geliyoruz. Şimdi köfteciler var köfte kuyruğunda kaynama yapıyor insanlar. <gülüyor> köfte kuyruğunda. Köfte kuyruğunda kaynama yapıyor. Yani Arafat'tan gelmişiz ama köfte kuyruğunda kuyruk uzun mesela. Kuyruk uzunluğu insanın içinde bir zaaf oluşturuyor. Bir an önce ben bu köfteye kavuşayım diye. Ya bunlar Şimdi Afrika'daki açlıktan mı gelmiştiniz? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şeydir hocam. Böyle ortamlar e, insanların hakikaten ee, böyle içindeki farklı duyguları depreştiren, depreştiren şeyler oluyor Asıl kimliğimizi ortaya evet, çıkarıyor evet. Ve ne kadar eğitilmiş olduğumuz ortaya çıkıyor evet. Ne kadar eğitildiğimiz ortaya çıkıyor evet, İşte oralarda sabretmek Oralarda ölçüyü unutmamak Değil mi ahiret hassasiyetini unutmamak O zaman Uhud dersti, dersti Asaba dersti Kur'an'a taşındığına ders. göre kıyamete kadar her mümine ders, ders. her yer Uhud olabilir. Evet. Nerede Rabbini kaybediyorsan, nerede nefsine esir düşüyorsan orada Uhud'tur. Allah razı olsun. Anladım Hocam çok bize. teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız Hoca.